Çocuğa haram lokma yedirmek çocuğun karakteri üzerinde olumsuz etki oluşturur mu demişler? Hem de nasıl oluşturur, hem de nasıl oluşturur. Onun için bir büyüğümüz, İslam büyüklerinden biri demiş ki çocuğuna helal lokmayı yedir. Ondan sonra hiçbir şey yapma, sokağa sal, yine o çocuk bozulmaz. Helal lokma çok önemli gerçekten. Siz helal lokmayla beslerseniz o çocuktan korkmayın. Yani e, eğitme, terbiye etme konusunda kusurunuz, ihmaliniz olsa bile madem ki siz onu kesinlikle yüzde yüz helal olan bir lokma ile beslemişsiniz o çocuğun fıtratı bozulmaz. O evet. çocuk e, Cenab-ı Allah'ın e, lutfu ile o çocuk e, sırat-ı müstakim üzerine ilerler. Ha Bazen hata yapsa da sonra kendini toparlar. Ama haram lokmayla besledikten sonra istediğiniz kadar onu terbiye etmeye kalkın, onu eğitmeye kalkın, ona güzel güzel nasihatlerde bulun, hiç faydası olmaz. Peki bu sefer şey olmuyor mu hocam? Yani mesela babanın hatası yüzünden çocuk da mı yanlış oluyor mesela? Ben bu şekilde anlıyorum. E elbette ki onlar bize Allah'ın emaneti değil mi çocuklar? Evet. Biz hata yaparsak veya işte kasıtlı günah işleyerek haramdan Para kazanıp haram lokmayla ile çocuğumuzu beslersek o çocuğun hali nice olur onu düşünmüyoruz çocuğa zarar verir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet o çocuğun günahı yok belki ama ama biz onu zehirlemiş oluyoruz. Tahrim suresi miydi kendinizi ve ailenizi yakıt insanlar ve taşlar olan. Kendinizi ve aile efradınızı yakıtı ateş taşlar olan cehennem ateşinden koruyun tabi ki ona güzel bir terbiye vermek de lazım o bizim görevimiz ama sen onu haramla beslersen bunların faydası olmuyor mutlaka helal lokma ile beslemek lazım çünkü haram lokma ile beslenen vücuda ateş yaraşır diyor kim? Resulullah Aleyhissalatü Vesselam. Hak Onun için olayım. kendimizi çoluk çocuğumuzu haram lokmadan uzak tutacağız. Onun için kazancımızın helal olmasına gayret edeceğiz. Hatta haram lokma ile beslenen vücudun yani bir kişinin ibadeti 40 güne kadar kabul edilmez. Hadis şerif var bu konuda. E bunlar boşuna söylenmiş sözler değil, laf olsun diye söylenmiş sözler yani. değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan aldığı e, vahiyle bu sözleri söylenmiştir. Çünkü hadislerin çoğu e, bizim bilmediğimiz yani kendisiyle Allah arasında geçen e, irtibat neticesinde söylenmiş sözlerdir ki bunlara vahyi, gayrı, metlüm, yani okunmayan vahiy Kur'an ayetlerini hmm. hani vahiy metlu diyoruz ya okunan Kur'an vahiy ama bir de hadisler var ki Peygamber Efendimiz rüyada Efendimiz vesaire Cebrail ile görüşmeleri neticesinde Cenab-ı Allah'tan almış olduğu ilhamlar sonucunda söylediği sözler vardır bunlar boşuna hevadan kendi hevesiyle söylenmiş sözler değildir onun için biz çocuklarımızı haram lokmadan uzak tutmaya gayret edeceğiz. Helal Allah beslediğimiz zaman inanın ki o çocuklardan korkulmaz. İnşallah öyle evet. olur hocam.